Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim krizinin mevsimler üzerindeki etkisi bilim insanları tarafından sıkça tartışılıyor. Son yıllarda sonbahar aylarında havaların ortalama olarak daha sıcak olduğunu görüyoruz. Ağaçlardaki yaprak dökümünde geciktiğine şahit oluyoruz. BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzmanlar aynı şekilde ilkbaharda havaların erken ısınması nedeniyle bitki ve ağaçların olması gerekenden erken çiçek açtığını belirtiyor. İngiltere'de bunun neredeyse bir ay daha erken yaşandığını ifade ediyorlar. Kış aylarında ağaçlarda çiçek görmek bizi ne kadar mutlu etse de uzmanlar, çiçek açma düzenlerindeki değişimin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve bu değişimlerin devam etmesi durumunda kuşların, böceklerin ve tüm ekosistemin etkileri ciddi şekilde hissedeceğini söylüyor. Araştırmanın başında alan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ulf Buntgen Erken çiçek açma olgusunun devam etmesi durumunda bir noktada ekolojik uyumsuzluğun başlayacağını, bunun doğa ve çiftliğin varoluşu ve verimliliği üzerinde çok büyük etkisi olacağını söylüyor. Buntken, iklim sistemimizde gördüğümüz bu değişim hem doğayı hem de bizi çok derinden etkiliyor diyor. Uzmanlar dünyadaki tüm canlı türlerinin birbiriyle hassas bir ritim içinde var olduğunu belirtiyor. Bu ritmin bozulması bilim dünyasında ekolojik uyumsuzluk olarak sınıflandırılıyor ve uzmanlar sonuçlarının korkunç olabileceğini dikkat çekiyor. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları bu çalışma için İngiltere'de 18. yüzyıldan günümüze kadar yerli bitkilerin çiçek açma alışkanlıklarını ve tarihlerini kaydeden Doğanın Takvimi isimli bir veri tabanını inceledi. 406 bitki türünün çiçek açma tarihlerini günümüzde karşılaşacağan araştırmacılar erken çiçek açma olgusunun ısınan havalarla ilişkili olduğunu teyit etti. 1753 yılından 2019 yılına kadar bu tarihlerin neredeyse bir ay önceye geldiğini tespit etti. Araştırmalara göre dünya okyanuslarındaki aşırı sıcaklık 2014'te geri dönüşü olmayan noktayı geçti ve yeni normal haline geldi. Benim insanları son 150 yılda Küresel ısınma denildiğiyle artan deniz yüzeyi sıcaklıklarını analiz ettiler. Bir asır önce okyanuslarda sadece %2'lik bir zaman diliminde meydana gelen aşırı sıcaklıkların 2014'ten bu yana zaman diliminin en az %50'sinde meydana geldiğini buldular. Bazı sıcak noktalarda zaman diliminin %90'ında aşırı sıcaklıklar meydana geliyor ve vahşi yaşam ciddi tehlike altında. Sere gazları tarafından tutulan ısının %90'ından fazlasını hemen okyanuslar istikrarlı bir iklimin korunmasını kritik bir rol oynuyor. 2019'da diğer bilim insanları okyanusları etkileyen sıcak hava dalgalarının sayısının keskin bir şekilde arttığını ve devasa orman alanlarını yok eden orman yangınları gibi deniz yaşam alanlarını öldürdüğünü bildirdi. Post Climate dergisinde yayınlanan çalışmada bilim insanları 1920'den 2019'a kadar mevcut en son yıl olan Sıcaklık kayıtlarını incelediler. 2014 yılına kadar tüm okyanustaki aylık kayıtların %50'sinden fazlasının 50 yılda bir görülen aşırı sıcaklık ölçüt sınırını aştığını buldular. Araştırmacılar %50'yi geçtiğini ve sonraki yıllarda bunun altına düşmediği dolayısıyla da geri dönüşü olmayan nokta olarak bunu adlandırdılar. Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik odaklı yayın platformu EcoIQ'nun kurucusu ve 2010 yılından beri genel yayın yönetmeni olan Barış Doğru, aynı zamanda goodfortrust.org'un da konsey üyesi. Doğru gündelik yaşam kültürümüzün ve tüketim kalıplarımızın sürdürülebilir olmadığının artık açık bir gerçek haline geldiğini ve herkesin konfor alanlarından çıkarak değişime katılması gerektiğini belirtiyor. Barış Doğru liderliğinde çalışan ekip iklim krizinden toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal eşitsizliklere kadar uzanan çalışmalarına 2022'de de hız verdi. Eko IQ, iklim krizinden çıkışta krizin en büyük mağdurlarından Z kuşağının önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Yayınladıkları Z raporu dosyasıyla tartışmayı ve dönüşümü genişletmeye çalışıyorlar. Dijital dünyaya doğmuş bu yeni iklim kuşağını tanımak. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmeleri için kendi dünyalarını kurmalarına izin vermek ve onlara bu zorlu yolculukta eşlik etmekten başka ne yapabiliriz? Sorusu çevresinde hazırlanan bu dosyaya herkese reddedemeyeceği bir yeni bakış kazandırıyor. Belçika'da federal hükümeti oluşturan siyasi partiler, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak tedbirler konusunda uzlaştı. Buna göre elektrik faturalarındaki KDV oranı, Geçici olarak azaltılıyor Belçika'da ve 1 Mart 1 Temmuz döneminde elektriğe uygulanan KDV oranı ise %21'den %6'ya indiriliyor. Böylece hanelerin elektrik faturalarının ortalama 60 euro azalması sağlanacak. İlave olarak hanelere 100 euralık da ısınma çeki gönderilecek. Bu çek enerji faturalarının ödenmesinde kullanılabilecek. Hükümet söz konusu paketler için 1,1 milyar euro kaynak ayırıyor. Paketle hanelerin enerji faturalarının ortalama 165 euro azalması sağlanacak. Belçika'da Ocak ayında enflasyon %7,59 ile 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki enflasyon artışını en fazla etkileyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş olarak belirlenmişti. Belçika'da bir yıl önceye kıyasla elektrik fiyatları %70,8 arttı.